O gafletten kılınan namaz, başı yere koymak o şekildir, o namazın şekli o. Namazın bir de manası vardır. Mâbud ile abdin birleşmesidir. Fekâne Kâbe Kâfsi'nin sırrıdır yani. Namaz, namaz, ah namaz. Hâlâ sokorun namazı var, bizim niyazımda diyor, belirsiz. Ah bak herif. Resul-i i̇mam Ali, i̇mam Hasan, i̇mam Hüseyin, Muharrem ile Hüseyin namaz kılıyordu ya, ezanla okuyordu. Yezid'in askerine karşı hâlâ düşünemiyor bunu. Namazın şekli ne zaman namazı namaz diye kalarsan, şekil değil. Namaz göstermek başka namaz kılmak başkadır. Bazı namaz gösterir. Kendini terbiye edemediyse, nefsi islah edemediyse, hak ve hakikati göremediyse o namaz gösterir o. Çünkü inne salate ten hanifah shaye ve dinker